16 Aralık 2017 Bursa Arifane İlim Derneği. Ve uzubillahi mineşşeytanirracim. asr Velasr. İnnel insane lefi husrin illellezine amenu ve amelus salihate ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Sadakallahu'l azim. Elhamdülillahi rabbil alemin Evet bu hafta Tebbiratı İlahiye kitabımızdan kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Konu başlığı tamamlama. Geçen hafta bir önceki dersimizde hikmetleri kemale erdirme konu başlığının altında tamamlama başlığıyla Muhtim İbn Arabi Hazretlerinin eserinden Ahmet Avni Konu'nun yapmış olduğu tercemeyi gönlümüz Türkçesine sadeleştiren kardeşimiz, Tayfun Kasay isimli kardeşimizin sadeleştirmesi üzerinden takip ediyoruz. Yani ey Kerim Efendi ve ey halife olan ruh evet burada ruhu Muheddin İqnarevi Hazretleri halife olarak tasvir etmişti. Vücut ülkesinin halifesi ruh ve bunun mahiyetindeki şeyleri tek tek işlemiştir Nefsi, aklı. Bunları detaylı anlatıyor. ey Yani ey Kerim Efendi ve ey Halife olan ruh idaren altında olan zahir ve batın kuvvetlerine muhabbet et. İnsanın zahir ve batın kuvvetleri vardır. Bunlara muhabbet et. Ve bunlardan her sınıfın işine yarayacak olan verişleri onların her birine ayrı ayrı esirgemeden ver. Ve bu muhabbet ve verişler seni haram işlere girişmekten men eder. O kuvvetlere mümkün olduğu kadar taat hibelerini bol bol ihsan et. Ve bütün hallerde seni halife kılan Hak subhanehu ve teala hazretlerini hatırla ve yâd eyle ki, Kur'an-ı Kerim'de haber verildiği üzere günlerden bir günde halife kılınan kimselerin idaresi altındakiler, yani dilleri ve elleri ve ayakları onların icraatı hakkında kendi aleyhlerine şahitlik eder. Evet. Mahşer günü elimiz, ayağımız, dilimiz bizlere şahitlik edecek. Bu konuyu daha önceki sohbetimizde işlemiştik ve Allahu Teala'ya karşı sorumlu olduğumuz bu şahitlik edecek organlarımızı demiştik. 8 organımız var. Göz, kulak, Dil Ayak Mide Cinsel organ Ve kalp Bunlardan hesaba çekileceğiz Sekiz organımızdan Bundan dolayı da demiştik daha önceki sohbetlerimizde Cennetin sekiz kapısı vardır bu, Bundan kaynaklanmıştır. Sekiz organa karşılık gelmiş oluyor Mürtün İbn Arabi Hazretleri bu şekilde izah ediyor Evet o gün diyor Yani dilleri ve elleri ve ayakları Onların icraatı hakkında kendi aleyhlerine şahitlik eder ve aynı şekilde Kur'an'ın haberlerine bakarak muhakkak kulağın ve gözün ve kalbin her birinden bunların sahibi olan halifenin ameli sorulur. Bu organların her birinden sorulacak. İşte bu bahsedilen Nur suresi 24. ayette O gün onlara onların dilleri, elleri ve ayakları yapmış olduklarına şahitlik edecek buyurulmakta. Yine İsra 36 Muhakkak ki kulağın, gözün ve kalbin onların hepsi ondan mesuldürler. Ayeti, kelimeleri sana tahsis edilmiş olan kuvvetlerin ve ammen olan azanın hallerini kapsamına almaktadır. Hak subhanehu ve teala hazretlerinin halifeliğin dolayısıyla sana ihsan eylediği kudret ve tasarrufa mağrur olup yeryüzünde kibirli bir şekilde yürüme. Ve idaren altındakilere şeriatın emrettiği bilinen şeylerle emret. Mahiyetindekilere, idaren altındakilere, işte bu organlarına şeriatın emrettiği bilinen şeylerle emret. Ve şeriatın yasakladığı kabahat ve haram şeylerden onları menet. Ve emmare nefis ile levvame nefsin hallerini daima soruşturarak gözetim altında tut. Nefis mertebelerinde işlemiştik bunları. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne diye yukarıya doğru nefis mertebeleri gidiyordu. Burada diyor ki emmare ve nefis ve levvame nefsin hallerini daima soruşturarak gözetim altında tut. Çünkü emmare nefsin meyli daima fena şeylerin tarafındadır. Evet nefsi emmare sürekli kötülüğü emreden nefistir. Fena şeyleri tarafındadır. Ve levvame nefis. Her ne kadar fena şeyleri kötülemek ve onlardan pişmanlık duymak sıfatını taşımakta ise de yine fena şeylere bakmaktan kurtulmamıştır. Levvame, levmeden, kınayan nefis anlamına geliyor. Ama bu da levvetmesine rağmen zaman zaman hatasını kusurunu anlamasına rağmen bu nefis mertebesinde bulunan kişi yine kötülüklere meyleder, kötülükleri işler. Zaman zaman ben ne yapıyorum, ne yaptım der kendine gelir yine tekrar kötülüklere döner işler devamı nefis mertebesi ve yardımcın olan aklı devamlı olarak sana tahsis edilmiş olan kuvvetlerine ve ammen olan azana lütuf ile muamele eder bir halde bulundur. Evet ne demişti ruhun Allahu Teala ruhun yardımcısı olarak aklı verdi yarattı ruha yani halifeye yardımcı olarak vezir olarak atadı aklı. Dolayısıyla diyor aklı Devamlı olarak sana tahsis edilmiş olan kuvvetlerine ve ammen olan azana lütuf ile muamele eder bir halde bulundur. Yani şeriatın izin verdiği nimetlerden ve mübah olan şeylerden men etme. Evet burada şeriatın izin verdiği mübah olan şeylerden men etme bu azanı, bu mahiyetindekileri. Ve mülkün ve memleketin olan insani vücudun köylerinin idaresini yani köylerin olan azanı idare eden batın ve zahir kuvvetlerini onları yönetir bir halde bulundur. Yani vücut azalarından herhangi biri ilahi sınırları aşarsa onu o açtığı işten geri çekmek için kuvvetlerini o ağza üzerinde tasarruf edici kıl. Şeriatın sınırını gözet aştırma bu konuda bu şekilde hareket et. Örneğin gözün namahreme baktığı zaman tefekkür etme kuvvetini ona musallat et. O gözü namahreminden çekebilmek için tefekkür etme kuvvetini ona musallat et. Çünkü o köylerin olan ağza duyulara ancak kendilerine aktarılan şeyi aktarırlar. Bilinsin ki insan bu kesafet aleminde çevresindeki mevcutları ancak zahiri beş duyusuyla hisseder. Ve bunlar insani vücutta Mevcut olan azalara bağlanırlar. Görme hissi göze ve dokunma hissi vücudun tamamına ve işitme hissi kulağa ve koklama hissi buruna ve tatma hissi ağıza bağlanır. Bundan dolayı duyulara aktarılan şey çevrelerinden bu uzuvlara aktarılan şeydir. Bu uzuvlar ne bilgisi aktarıyorsa duyularımızdan gelen bilgilere göre akıl bunu fikrediyor. Fikir hazinesinde yoğuruyor, ona göre bir hüküm çıkarıyor, karar kılıyor demiştik. Bundan dolayı duyulara aktarılan şey çevresinden bu uzuvlara aktarılan şeydir. Bu aktarımlar ya şeriat hükümlerine uygun olur veya aykırı olur. Şeriata uygun olması halinde bunun engellenmesi için akıl ve fikrin tasarruflarına gerek yoktur. Ayır, aykırılık halinde o uzvu ilahi sınırlar içerisine çekmek için aklın ve fikrin vazifesi Çare tedarik etmek ve hile yolunu kullanmaktır. Şimdi eğer kendi çevresinden azalara aktarılan şey meşru ve hayır ise duyulara da hayır aktarılır. Ve eğer meşru olmayan ve şer ise şer aktarılır. Böyle olunca sen yukarıdaki izahlar içerisinde hareket ettiğinde vücut memleketinin idaresinde salihlik hasıl olur. Ve topladığın vergilerin yani salih amellerin artar. Ve salih amellerin artınca düşmanların olan hevaya ve onun yardımcısı olan şehvete üstünlük kazanmış olursun. Bu hususa dikkat edersen salih amellerin artar. Dolayısıyla şehvete ve hevaya karşı bir üstünlük kazanmış olursun. Şimdi himmetini ebeden en yakın olan islahına sarf et ki mülkünde çekişme ve kavgan az olsun. Şimdi burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri taktik veriyor. Yani nefis mücadelesi, mücahadesi dediğimiz metodu yapmada nasıl hareket etmemiz gerektiğine dair taktikleri anlatıyor. Ve sana en yakın olan kalp ve ondan sonra batini kuvvetler ve daha sonra azadır. Ve salihi fesatçının üzerine musallat et ki onu ıslah etsin olarak kalbi ıslah edersen bu salih olan kalbi fesatçı kuvvetler üzerine musallat edersin onları ıslah eder tabi mesele önce kalbi ıslah etmek değil mi? çünkü kalp ıslah olursa bütün organlara hükmeder bütün azalara hükmeder çünkü kalp salih olursa kendisine ulaşan bozuk fikirlerin icrasına meydan vermez netice olarak fikir ve inanç da doğru olur ve batini kuvvetler salih olduğunda zahiri kuvvetleri ıslah ederler ve onlar da azayı ıslah ederler ve bu ıslah hususunu itidal üzere yap onları şiddetli korku vasıtasıyla yapma yani itidali koru diyor aşırı baskı aşırı şiddetli korku üzere bu hali benimseme çünkü yanlış yaparsın nefs evet nefs üzerinde bir tahakküm kuracağız onu yola getirmek için, ıslah etmek için. Ama usulü metodu detayıyla şimdi Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri anlatıyor. Aşırı bir baskı yaparsan daha önceki sohbetlerimizde verdiğimiz örnek gibi odayı, odaya bir kedi kapattık. Çıkış yolu, yeri yok. Cam kapı her taraf kapalı. Kedi elimizdeki sopayla öyle dürttük, böyle dürttük. Kedi bir o tarafa kaçar, bir bu tarafa kaçar. Çıkış noktası olmadığını anladığı zaman kişinin üzerine atlar. Yüzünü tırnavar. İşte nefis de böyle. Yani İtidal üzere terbiye etmek lazım Eğer hakkı aşar bir vaziyette terbiyeye kalkışırsa Bu sefer nefis de aynı kedinin üzerine tırmalamaya atladığı gibi İnsanı bu sefer olmadık işlere sokabilir Her şeyde itidal ve düzen tertip Çünkü şiddetli korkudan onların nefretleri artar Evet şiddetli korkudan nefretleri artar Ve nefret ile olan amelde ihlas bulunmadığı için fayda oluşmaz rivayet edilir ki evet bu örneği verecektim ben e, burada verilmiş örnek rivayet edilir ki bir kimse Hazreti Ömer Efendimizin halifeliği zamanında namaz kılar idi Hazreti Ömer onun çok acele kıldığı namazı beğenmedi ve elinde kamçı bulunduğu halde ona celal ile namazın olmadığını ve iadesini emretti bu kıldığı namaz olmadı diyor Hazreti Ömer Namazını düzgün kıl O kimse korkusundan rükümleri düzgün olarak namazı iade etti Hazreti Ömer'den korkuyor Hazreti Ömer onu seyretmekteydi Namazın bitiminden sonra ona sordu Hazreti Ömer Bak şimdi namazı güzel eda ettin Evvelki namaz mı iyi oldu şimdiki mi dedi O kimse cevaben dedi ki Elbette evvelki namaz daha iyi oldu Hz. Ömer niçin diye sordu. O kimse ben evvelki namazı Allah Teala'nın rızası için gönlümün arzusuyla eda etmiş idim. Sonraki namazı kamçı korkusundan kıldım dedi. Ve Hz. Ömer sükut buyurdu. Evet sonraki namaz Allah rızası için değil Hz. Ömer'den korktuğu için kılmış oluyor. Ve Hz. Ömer de buyurdu diyor. Şimdi ey halife! Kur'an-ı Kerim'de külli ruh ve asli halife olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hitaben beyan buyurulan sıfattan senin dahi nasibin vardır. O da budur ki sana tahsis edilenler ve annen hakkında olan muamelende mülayim olan Allah Teala tarafından sana rahmettir. Ve eğer kötü ahlaklı olup kalbi katı olsaydın elbette onlar senin etrafından dağılırlar ve senin tasarrufun altına girmezler ve her biri bildiğini işler idi. Teala da Resulullah Efendimiz'e böyle buyuruyor ya ayette, ayeti kerimede yumuşak davrandığın için onlar sana yakınlık duydu ve imana yöneldiler davetine. Böyle olunca eğer onlardan muhalefet olursa haklarında şiddetle siyaset etmeyi etmeyip Affet. Ve onlar için istiğfar ile Yani fenalıklarının güzellikler ile örtülmesini talebeyle Ve onları hoş etmek için icraatında onlar ile istişare et Ve takatlerine göre iş buyur Yani taşıyamayacakları yük yüklemeye çalışma Eğer böyle yaparsan bu muamele onlara güzel ve hoş gelir ve nefisler kendisine güzel muamele eden kimsenin muhabbeti üzere yoğrulmuştur. Burada bir parantez açmak istiyorum. Daha önceki sohbetlerimizde de hep bunu dile getirdik. Mesela açıyoruz, menkıbeler okuyoruz. Ehlullah'ın hayatından. Bakıyoruz ki işte Ehlullah o mertebeye varmakta. Her biri farklı farklı güzel amellerle, salih amellerle o mertebelere ulaşmışlar. Kimisi riyazete, oruca ağırlık vermiş. Kimisi... Kur'an okumaya ağırlık vermiş. Kimisi namaza ağırlık vermiş. Kimisi insanlara yardıma koşmaya ağırlık vermiş. Her biri kendi ayağının sabitesinin gereği olan yaratılışındaki özelliğe göre bir yol tutmuş. İşte kişi bunu tespit ederse ki bunu tespit etmek için her zaman gene kapı çıkıyor oraya. Ne diyoruz? Nefsini bilen Rabbini bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu hadisi şerifinden yola çıkacağız diyoruz. Tasavvufu anlamak ve yaşamak için. Önce kendi nefsimizi tanımamız lazım ki daha sonra akabinde Rabbimizi tanıyalım. Ve Rabbimizi tanıdığımızda nefsimiz boyutundan bakıp da Rabbimizi tanıdığımızda biz yaratılış olarak allah Teala bizi hangi yaratılış özelliklerinde yaratmış? Bunu bildiğimiz zaman bu sefer Allah'a giden yolda Yaratılış özelliğimize kolay gelecek olan yolu tercih ettiğimizde yolculuğumuz seyri de kolay olur. İşte bir insan e, mizacen düşkün bir mizaçta ise çabuk hastalanmaya müsait ise e, bu insanın işte okuduğu menkıbelerde Ehlullah oruca ağırlık vermiş falanca Ehlullah nafile oruçları sürekli tutarmış ve bu mertebeye böyle ermiş diye bunu okuduğu zaman kalkıp da kendisi de ben sürekli nafile oruç tutacağım diye buna ağırlık verirse bir gün tutar, iki gün tutar, üç gün tutar ondan sonra dördüncü güne hasta olur. Bu sefer ibadetlerini de yapamaz olur. Demek ki burada gözetmemiz gereken bir şey var. Püf nokta var. Yani biz mizacımızı, bir yaratılış özelliğimizi bir tanıyalım ki ona göre hangi özellikle yaratıldıysak ki nefsini bilen Rabbini bilir hadis-i şerifinden hareketle o özelliğimize göre nereye ağırlık vermemiz lazım? Ne diyor Ehlullah? Allah'a giden yollar mahlukatın adedincedir dolayısıyla her yol Allah'a çıkıyor bunun bilincinde olup Allah'ın rızası istikametinde bir yola koyulmak lazım ve bizim mizacımız, yaratılışımız, fıtratımız gereği hangi yol bize daha yatkın gözüküyorsa o yol üzerinden seyrisülük yaparsak hem vaktimizi doğru değerlendirmiş oluruz ve seyrisülükte hızlı bir yol alırız demiştik Muhtinik Hazretleri bunu veriyor bu özellikleri anlatıyor kitaplarında bize Evet. Ey Kerim Efendi olan ruh Sana yakışan Belki senin üzerine sağlam Kılınmış olarak en lazım olan şey Budur ki bir şeyi Kendi yerinin dışına koymayasın Ve idaren Altındakiler indinde Bilinen ve belirlenmiş olan vaktin dışındaki Vakitlerde onlara bir şey Göstermeyesin Çünkü onlar Alıştıkları şeye aykırı bir durum ve hareket görürlerse şaşırırlar çünkü adet bu sebepler aleminde takdir edilmiş bir işin açığa çıkması için bu vakte lazım olan sebepleri ve şartları arttırır örneğin açlık yemek yemeye ve yemek yemek vücudun kuvvetine ve vücudun kuvveti dünyevi ve uhrevi mesaiye sebeptir ve bunların hepsi bu alemde adettir ve bu hallerin açığa çıkması için ise takdir edilmiş iştir. Bundan dolayı açlık vaktinde adet olarak yemek yenilmesi lazımdır. Böyle olunca adete riayet gerekir. Ve adetin dışına çıkmaktan kaçınmalıdır. Çünkü bu alem ruhani neşe üzerine değil, belki nefsani neşe üzerine mahluktur. Örneğin, ruhun görme ve konuşma hususu her yönden olduğu halde cismin görmesi ve konuşması ancak gözden ve dilden olur. Evet. Tabii ki bir şeyi görebilmek için ancak gözle bakmak gerekiyor. Değil mi? Ama ruhi görüşü düşündüğümüz zaman ruh her cihetten görür. Her yönden görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 360 derece görmekteydi. Yine buyuruyor. Ben namaza durduğumda saklarınızı düzgün tutun. Güzel tutun. Ben namaza durduğumda nasıl ki size gözümle bakıp da gördüğüm gibi ensemden de arkamdan da sizi görmekteyim buyuruyor. Ehlullah da bu mertebeye bu makama geldiğinde Mutin İbn Hazretleri de söylemişti. Ben de bu makama Allahu Teala beni getirdi. O makama geldiğinde ben de her cihetten görmekteydim buyuruyor. Namaz kıldırıyordum imamlık yapıyordum. Her ciheti görebiliyordum diyor. Ruh cihetiyle bakıldığında ruh her cihetten görür. Onun, onun şeyi yönüyor. Ama vücut gözüyle görme olayı var bir de. Şimdi ey kerim, cisim aleminde sen kendi halini göstererek görme ve konuşma hususunu bilindiği şekilde göze ve dile vermeyip de farz edelim elden ve ayaktan ve diğer azadan gösterirsen onlar şaşırırlar. Ve şaşkınlık kendi çevresine de yayılıp alemin düzenini Bozar. Çünkü bu şeyleri kendi yerinin dışına koymuş olursun. Ve bir şeyi kendi yerinin dışına koymak ise zulümdür. Evet bir şeyi kendi yerinin yaratılış gayesinin dışına koymak zulümdür. Ve kerim olana zulüm yakışmaz. Ve idaren altındakilerin indinde bilinen ve belirlenmiş olan vaktin dışında onlara bir şey gösterme. Ve örneğin uyku vaktinde uyanıklık hali gösterme. Bundan dolayı adete aykırı hal ve hareketten sakın. Bu şimdi bu tembihleri neye yapıyor? Yola yeni girmiş olana yapıyor bu tembihleri. Yani seyru sülya yeni girmiş, adet üzere hareket ediyor mesela. Her şeyi itidal üzere yapıyor. Ancak adete aykırı bir şey gösterilmesine ihtiyaç duyulduğu vakit ve örneğin senin hal ve şanını inkar eden ve fakat Hidayete istidatlı olan kimseyi gördüğün zaman adetin dışına çık. Çünkü her zaman gözükmeyip böyle ihtiyaç halinde gerçekleşen her halin kabulü bunu görenler üzerinde kuvvet ve şiddetle tesir eder. Örneğin Allah Teala yağma vaktinin dışında yani yaz günü devamlı bir şekilde kar ve yağmur yağdırarak adetin dışına çıksa Yahut, Vaktinin dışında yani kış vaktinde bulutu devamlı bir şekilde izale edip hiç yağmur veya kar yağdırmasa bu adetin dışına çıkma kulların ümitsizliğine ve şükürsüzlüğüne sebep olur. Şimdi kullar kendilerine hakkın bol bol ihsanı geldiği vakit bile yeryüzünde azgınlık ve fesat eder oldukları halde Bol bol ihsanı geldiği halde hakkın Yeryüzünde azgınlık ve fesat oldukları halde böyle vaktinin dışında aşırı yağış veya hiç yağışın olmadığı fena bir durum olursa artık onların hali neye sürüklenir? Var kıyaset Ve eğer bir senede yeryüzüne ve gökyüzüne ait hallerden herhangi bir husus için bu beyan ettiğimiz şeyin benzeri gözükür ve Hak Teala o hususta adetten vazgeçerse sen onun neticelerini tetkik et. Böyle bir adet üzere olan şeylerden farklı şeyler oluşursa sen bunun neticelerini tetkik et. Kulların üzerinde nasıl tesirlerinin oluşacağını bulur ve anlarsın. Böyle olunca Allah'ın ahlakı ile ahlaklanınız. Yüce emrine uyarak seni halife kılan hakkın bu vasıfları ve ahlakı ile ahlaklan ki senin için dünya yönünden ve ahiret yönünden selamet olursun. Evet bakın burada bir bakış açısı getirdi. Allah'ın ahlakıyla ahlaklarımız ne anlamamız lazım? Bir anlam daha bize zenginlik katmış oldu burada değil mi? Yani adetlere Allah nasıl ki sünnetullah kanunu dediğimiz adetlere uygun bir halde bu aleme muamele etmekteyse sen de bu adetlere uygun bir muamelede bulun vücut ülkene mahiyetindekilere diyor. Bir işi yapmaya himmet ettiğin ve kastettiğin zaman inşallah de. Çünkü bu sözün söylenmesi ilahi üst iradeden gaflette olmadığına işaret eder. Bir şeye bir şey söylediğin zaman işte yarın ben bunu şöyle yapacağım, yarın buluşuruz, şunu şöyle hallederiz. İşte inşallah de. Çünkü bu sözün söylenmesi ilahi üst iradeden gaflette olmadığına işaret eder. Yani bütün emrin Allah'ta olduğuna onun emri ve müsaadesi olmadan hiçbir şey yapamayacağının bilincinde olduğunun işaretidir. Bu kelimeyi kullandığın zaman. Ve ilahi kudret üst iradeye ve ilahi üst irade de ilme ve ilahi ilim de bilinenler olan sabit ayınların kabiliyetlerine ve istidatlarına tabidir. Burayı tekrar ediyorum. Burası mühim bir yer. İlahi kudret üst iradeye ve ilahi üst irade de ilme. Kimin ilmine? Allah'ın ilmine. Ve ilahi ilim de bilinenler olan sabit aynların, sabit, aynlar, sabit değişmez hakikatler, kabiliyetlerine ve istidatlarına tabidir. İlim maluma tabidir, düsturu var ya tasavvufta. Hakkın üst iradesinin bağlandığı şey mevcut olur ve üst iradesinin bağlanmadığı şey mevcut olmaz Allah bir şeyi irade ederse ancak o mevcut olur irade etmediği şey mevcut olmaz mevcuda gelmez yani var olmaz yaratılmaz halk olmaz şimdi bir şeye himmet ettiğim ve kastettiğin zaman bu sırrı hatırlar ve düşünürsen o şeyin var edilmemesinden sıkıntı duymazsın evet bir şeyi murat ediyoruz olmasını istiyoruz değil mi allah Teala'ya dua ediyoruz. Bir şeyle himmet ediyoruz. Bir şey olması için mücadele ediyoruz. Fiili olarak da duamızı yerine getiriyoruz. O şey olmadığı zaman o zaman niye olmadığı vahtü tüp üzüntüsüne girmeyiz. Neden? Çünkü mutlak iradenin yani Allah'ın o konudaki iradesinin o şeyin olmayacağına e, hükmetmiş olduğunu düşünürüz ve teslim oluruz Allah'ın iradesine. Demek ki bu nasipte de yokmuş deriz. Allah bunu takdir etmemiş bize deriz sıkıntı duymazsın ve mahzun olmazsın çünkü bilirsin ki o şeye hakkın iradesi bağlanmamıştır yine burada bir parantez açmak istiyorum Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki duanın duaya icabet edilmesi duanın yerine gelmesi için şu üç şartın olması lazım bir dil ile dua etmemiz lazım Allah'u Teala'dan niyaz edeceğiz isteyeceğiz talep edeceğiz Fiili dua yapmamız lazım. Yani onun o istediğimiz şeyin yerine gelmesi için o ameli neyse bir ameli icatımız olması lazım. Fiili Buna da fiili dua diyoruz. O ameli de yerine getirmemiz lazım. Üzerimize düşen bu görevi de yerine getireceğiz. 3- Ayağını sabitede yani az değişmez hakikat dediğimiz ayağını sabitemizde o talep ettiğimiz Allah'tan talep ettiğimiz şeyin bizim elimize geçeceğine dair ayağını sabitede bunun yazılmış olması lazım. Yani levh-i mahfuzda Allahu Teala bunu yazmış olması lazım. İşte bu üç şey bir araya geldiği zaman duamızda talep ettiğimiz şey bu buluyor. Yerine gelir. Bunlardan biri eksik kaldığı zaman duada eksik kalmış oluyoruz. Ayanı sabitede yazılı olmayan bir şeyi talep ettiysek Allahu Teala'dan olur ya bir şey talep ettik, istedik Allah'tan. Ve ameli olarak da fiili duayla yerine getirdik. O şeyi elde etmek için de bir çaba sarf ettik. Allah ayağını sabitemizde bu şeyin elimize geçmesi takdir edilmiş değil. Yazılmamış. Neymi mahhuza yazılmamış bu. O zaman bu yerine gelmiyor. Ama Allah-u Teala'dan olan rahmet, bakın Allah'ın rahmeti ne kadar geniş, ne kadar sonsuz, duaların hepsinin Allah-u Teala karşılığını veriyor. Bu dünyada ayağını sabite gereği bu duaya icabet edilmeyecekse Allah-u Teala o zaman ahirette bu duamızın karşılığını veriyor. Bunun karşılığı ne oluyor? günahlarımıza kefaret oluyor ya günahlarımızdan düşüyor ya da oradaki nimet vereceği nimetlerden mükafat olarak üzerine nimet katılmış oluyor yani her halükarda yaptığımız duaya allah Teala karşılık veriyor bu dünyada olmazsa ahirette bunun bunun bilincinde olalım duamızın hepsinin <gülüyor> muhakkak karşılığı var ama bu dünyada o duanın vuku bulması için bu üç şartın yerine gelmesi gerekiyor işte ayağın sahabitemizin ve bu istediğimiz talep ettiğimiz şeyin yazılı olması gerekiyor Evet devam ediyoruz. Ve ilahi kudret üst iradeye ve ilahi üst irade de ilme ve ilahi ilimde bilinenler olan sabit aynların kabiliyetlerine ve istiladlarına tabidir. Hakkın üst iradesinin bağlandığı şey mevcut olur ve üst iradesinin bağlanmadığı şey mevcut olmaz demektir. Şimdi bir şeye himmet ettiğin kastettiğin zaman bu sırrı hatırlar ve düşünürsen o şeyin var edilmemesinden sıkıntı duymazsın ve mahzun olmazsın. Çünkü bilirsin ki o şeye hakkın iradesi bağlanmamıştır. Ve bu hakikati Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de Kev Suresi 23 ve 24. Bir şeye azmettiğinde ben onu yarın yaparım deme. Belki Allah Teala murad ederse yaparım de. Ve gafletle o iradeyi unuttuğun vakit Rabbini zikret buyurur. Ve Allah Teala üzerine yemin etme. Allah adını alarak yemin etme diyor. Nitekim Hak Teala buyurur, Nahıl suresi 91, yeminlerinizi sağlamlaştırdıktan sonra o yemini bozmayın. Ve aynı şekilde yine buyurur, Nahıl 94, yeminlerinizi aranızda mekir ve hile edinmeyin. Çünkü bir şeyin takviyesi için Allah Teala üzerine yemin etmekte mahsurlar vardır. Örneğin bir işi yapacağına yemin ettiğin vakit her işin gerçekleşmesinin ve açığa çıkmasının ilahi üst iradeye bağlı olduğunu unutmuş olursun. Bu sefer yemin ettiğin zaman. Belki de senin yemin ettiğin o işin gerçekleşmesine ilahi üst irade bağlanmamıştır. Bu şekilde o işi yemin ile kuvvetlendirdiğin halde engelleri ve yolunun kapalı oluşu sebebiyle yeminini bozmuş olursun. Ve madem ki her işin gerçekleşmesi ve gerçekleşmemesi hakkın iradesine bağlıdır. Ve bu husustaki ilahi üst irade senden perdelidir. Buna vakıf değilsin. Bu perdelilik ile herhangi bir iş hakkında yemin ettiğin vakit o yemini muhatabını ikna etmek için ona karşı mekir ve hile edinmiş olursun. Yani tuzak kurmuş olursun mekir yemin ettiğin zaman. Vallahi ben bunu böyle yapacağım dediğin zaman muhatabına inandırmış olursun ona bir nevi mekir tuzak kurmuş olursun yine yapmış olursun ve bu haller ise yukarıdaki ilahi emirlere aykırı bir hareket olur bu düştüğün çukurdan kurtulmak için Allah Teala üzerine yemin etmemek irfan yolu olur Evet, doğru söz söyleyebilirsin ama burada Allah üzerine yemin etmek doğru bir şey değil soru bazı hadis-i şerifler yemin ile kuvvetlendirilmiş olduğu gibi bazı büyüklerden de sözlerinde yemin olmuştur. Bunların yönü nedir? Bunları nasıl izah edebiliriz? Cevap Bunda iki yön vardır. Birisi ilahi üst iradenin o hususa bağlanması kendilerine açılmış olduğu için onu kuvvetlendirmek için yemin buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bazı hadisi şeriflerinde evet Vallahi der, yemin ederek başlar değil mi? Burada işte o zaman iki yönü vardır diyor. Bir, bu ilahi üst iradenin o hususa bağlanmış olduğu kendisine açılmış. allah Teala bu hakikati göstermiş. Yani bu bunun vuku bulacağını. İki, Diğeri, işin aslında gerçekleşmiş olan ve gerçekleşmesine ilahi iradenin bağlanması zahir alemde açığa çıkmasıyla anlaşılmış bulunan bir husus için yemin buyurulmuştur. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e eşyanın hakikatlerini açılmış olduğuna şüphe yoktur. Tüm eşyanın hakikati ona açılmıştır. Bundan dolayı bazı hadis-i şerifler bu sebepten yemin ile kuvvetlendirilerek söylenmiştir. Ve bazı büyüklerden de gerçekleşen bir husus yemin ile kuvvetlendirilerek beyan olmuştur. Ehlullah'tan bir kısmı da böyle yeminler bir şeyi ifade etmiştir. Bu cümleden olarak i̇mam Ali Kerem Allahuecc efendimiz Hayber Kalesi'ni kendi kuvveti ile koparmadığına yemin edip Vallahi Hayber Kalesi'nin kapısını koparan ben değildim buyurur. Ve Hayber Kalesi'nin bir insani ferdin kuvvetiyle koparılamayacağı herkesin görüşünde açık bir husustur. Yani bir insan kuvvetiyle o kalenin yerinden sökülüp koparılması mümkün değil. Ve bununla beraber bu harika herkesin gözü önünde gerçekleşmiş idi. Ve aynı şekilde şeriatte bir hususun yapılmayacağına yemin caizdir. Nitekim, beyanlar iddia eden için ve yemin inkar eden kimse üzerinedir. Kaidesi meşhurdur. Beyanlar iddia eden için ve yemin inkar eden kimse üzerinedir. Kaidesi meşhurdur. Çünkü iddiacının gerçekleşeceğini iddia ettiği bir hususun gerçekleşmeyeceğini beyan etmek ve onu yemin ile kuvvetlendirmek o hususun gerçekleşmesine ilahi üst iradenin bağlanmamış ve bundan dolayı zahir alemde de açığa çıkmamış olduğunu beyan etmek demektir ki bu yeminin bozulması düşünülemez. Kötü arkadaşlardan kendini koru ve onlardan kaç Kötü insanlarla arkadaşlık kurma diyor. Çünkü onlar senin paranı yerler ve etini ve kanını uzaklık ateşine yaklaştırırlar. Seni cehenneme yaklaştırırlar. Azaba yaklaştırırlar. Sen öyle bir dosta arkadaş ol ki onun sohbeti sebebiyle dinindeki kuvvet artsın. Yani arkadaşlık kuracağın kişileri iyi seç. Ki o arkadaşlık seni dine yaklaştırsın, Allah'a yaklaştırsın. Eğer kendine arkadaş edindiğin bir dostun sohbeti sebebiyle dininde noksan ve bozukluk görürsen O kimse sana pek fena bir arkadaştır Bak ölçü ne güzel ortada değil mi terazi Arkadaşlık yaptığın kişi seni dinden soğutuyorsa Allah'a kulluktan geri çekiyorsa Anla bu arkadaş sana hayır getirmez Uzaklaş diyor Ve o kimse en büyük düşmanındır Adeta şeytandır şeytanın hizmetçisidir bu Mülkünde ondan sakın, mülkünde de sakın. Çünkü o kimse mülkünün harap olmasına sebep olur. Ve senin hakkında bu en fena arkadaş senin hevandır. Şimdi bunu bir zahiri manada da düşün bu arkadaşı. Bir de geçiyor şimdi batıni manada. Senin iç alemindeki arkadaşın. Sana kötü arkadaş nedir? Vücut ülkesinde heva. Seni uçuruma götürür, ateşe götürür hevana cihat eyle ve onunla daima çarpışan ol savaş halinde ol heva ile çünkü o senin mülkünde düşmanlarının en büyüğüdür heva nitekim Hak Teala Tevbe suresi 123'te size en yakın kafirler ile savaşın buyurur bakın şimdi bunu tefsir ederken Muheddin İbni Arabi Hazretleri en yakın kafir hevayı anlatacak çünkü en yakınımız kim? Bize iç alemimizden başlarsak en yakınımız heva değil mi? O zaman nefsimiz. Nefsimizdeki heva kuvveti, gücü. Ayette ne diyor allah Teala? Size en yakın kafirler ile savaşın. Buyurur. Ve senin hevan sana kafirlerin en yakınıdır. Çünkü mülkün olan cismindedir. Vücut ülkemdedir. <gülüyor> Ve cisminin haricinden sana aktarımlarda bulunan kafirler tabii ki ondan daha uzaktır. Dış kafirler. Böyle olunca gaflet etmeyerek daima onunla meşgul olup hallerini gözet. Ve daima gözetim altında tut. Çünkü o heva seni hiçbir vakit terk etmeyip seninle meşgul olmaktadır. Seni hiç boş bırakmıyor diyor heva. Bu heva adi yırtıcı hayvanlardan daha zararlıdır. Çünkü Adi yırtıcı hayvanlar senin memleketinin köyleri olan azalarını ve madde bedenini yıkar ve neticesinde ölüm denilen hal oluşur. En fazla olur yırtıcı hayvanla karşılaşırsan, değil mi? Seni öldürür. Ve bu yüzden şehitlik mertebesine erişmen dolayısıyla daimi nimetlenmiş olursun, nimete ermiş olursun. Ve bu heva düşmanı ise senin şehrin ve karargahın olan kalbini bozarak dinini kökünden koparır. Ey Kerim Efendi Ey Kerim Efendi olan ruh Burada efendi diye hitap ediyor Ruh'a dedi ya ruh sultan Vücut ülkesinin sultanı Halife Yardımcın olan akla ve Kapıcın olan fikre Şunu vasiyet ederim ki Senin beş duyundan Hayal hazinene bir takım Vergiler toplanıp gelir ki Bu vergiler sıfat Cinsinden olan şeylerdir sen bunlardan ancak hakikatine ulaşmak suretiyle kendisinde tahakkuk ettiğin bir sıfatı hayal hazinene koy. Çünkü senin bu tahakkuk ettiğin sıfat doğru ve zaruri olan iki mantıksal önermenin geçerli neticesidir. Ve biri Kur'an-ı Kerim ve diğeri hadisi şerifler olmak üzere Kerim ve dost doğru olan iki asıldan bir ferdir. Örneğin Kalabalıkta birisi ayağına basıp seni incitse Sen de derhal bir gazap sıfatı peydâ olur Sinirlenirsin, öfkelenirsin Ve o kimsenin sureti hayal hazinene, hazinenin üzerine gazap olunmuş olarak dahil olur İşte sen bu vakit mantıki bir kıyas yapıp demelisin ki Gazap sıfatıyla tahakkuk zemmedilmiştir, kötülenmiştir çünkü Kur'an-ı Kerim gereğince öfkeyi bastırmak övülmüştür. Öfke zemmedilmiş, kötülenmiş, öfkene sahip çıkıyor değil mi bunu? Kur'an-ı Kerim'de allah Teala da bunu beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde de beyan ediyor. Ve her şeriat hükümlerinden övülmüş olanların zıttı zemmedilmiştir. Öyleyse gazap sıfatı şeriat yönünden zemmedilmiştir gazap şeriat yönünden zemmedilmiştir. Ve bununla tahakkuk caiz değildir. Bununla açığa çıkmak, bu sıfatla sıfatlanmak caiz değildir. Veya Veyahut aksine bir kıyas yapıp demelisin ki hilim yani ağırbaşlılık ve nezaket sıfatı ile tahakkuk makbuldür. Çünkü bu sıfat Kur'an'da ve hadislerde övülmüştür. Ve Kur'an ve hadiste her övülen sıfatla tahakkuk makbuldür. Öyle ise Filim sıfatı ile tahakkuk makbuldür. Bu sonuca ulaşırsın. İşte görülüyor ki gazap sıfatı ile tahakkuk etmemek ve ağırbaşlılık ve nezaket sıfatı ile tahakkuk hükümleri anlatılan mantıki kıyaslarda verilen ikişer önermenin neticesi olur. Ve bu neticede Kur'an ve hadis gibi dost doğru ve kerim olan iki asıldan bir fer olmuş olur. Ben burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Bu Nefis terbiyesi, tezkiyesi dediğimiz yani ahlakımızı güzelleştirme dediğimiz hadiseyi daha önceki sohbetlerimizde de anlattık. Yaradılıştan üzerimizdeki ahlak, huy ne ise bu asla değişmez. Bunu bir, Bu hakikati bir kabullenelim. Yani mevcut olan yaradılıştan gelen ahlakımızı, huyumuzu bıçak keser gibi kesip atmamız mümkün değil. Nefis terbiyesi, tezkiyesi dediğimiz olay, bizim mevcut olan bizde yaratılışta fıtraten mevcut olan huy dediğimiz ahlak dediğimiz bu sıfatları Allah'ın şeriatında övmüş olduğu kullanmamızı emretmiş olduğu yerlerde kullanmamız gerekiyor. İşte tasavvufun amacı tarikatların amacı budur. Yani yaratılıştan sahip olduğumuz bu huyları bu ahlakı Allahu Teala hangi alanlarda neyi kullanmamızı övüyorsa Orada o sıfatları kullanacağız. Hangi alanlarda yeriyorsa, burada kullanmayın diyorsa o alanlarda kullanmayacağız. Buna örnek verirken ne demiştik? Gurur, kibir. Allahu Teala kendisine karşı gururdan, kibirden bizi men ediyor. Ama gururun, kibirin kullanılmasını caiz gördüğü yer de var. Savaş hazırlığı yapıldığında, sahabenin birisi kılıcını kuşandığında büyük bir gurur ve kibirle düşmana karşı Buyurun bugün size gününüzü göstereceğiz diye hitap ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeye dönüyor. İşte bu diyor kardeşimizin yaptığı Allah ve Resulünün ancak bu alanda sevdiği bir harekettir. Ama bunun dışında sevmediği bir harekettir diyor. Demek ki o gurur kibir de neye karşı gösteriliyor o zaman? Allah için düşkana karşı gösteriliyor. Demek ki biz bu ahlakımızı Kur'an'da Allah'ın bize emrettiği yerlerde kullandığımız zaman işte nefis terbiyesi tezkiyesi dediğimiz bu. Ahlakımızı, huyumuzu Allah nerelerde kullanılmasını emrediyorsa orada kullandığımız zaman işte sistem rayına girmiş oluyor işte. Mesele bu. Bütün tarikatların amacı da budur. Tasavvufun amacı da budur. Sana gelen sıfatlardan her bir sıfat hakkında uyanık olup eğer böyle mantıklı kıyas ile doğru bir hüküm vermeyecek olursan sana dahi olan fena sıfatlara yol vermiş ve onlar ile tahakkuk etmiş olursun. Bu ise senin hakkında zarardır. Çünkü sıfat dediğimiz şeyler öyle hallerdir ki nefis onları senin düşmanın olan heva emirinden alıp sana verir. Ve heva o sıfatlar ile seni helak etmek ister. Ve nefis ve nefis o sıfatları sana verdiği vakit onları zahiren sana güzel bir surette gösterir. Oysa onların batini ve hakikati bunun zıttıdır ve çirkinidir. Hatta bu bizim sözümüzün sıhhatini eğer sen kendi nefsinde tecrübe edersen sabit bulursun. Böyle olunca nefsin verdiği sıfatlardan kendini koru ve sakın onlar ile tahakkuk etme. Şimdi sana bir sıfat geldiği ve sana dahil olduğu zaman, açık deliller ve şeriat yönünden ve akıl yönünden ve adet yönünden onun öncesine ve sonrasına bak. akıl selim hareket et. Acele etme. Bir tart, ölç, biç. Bak diyor. Ve onu akli görüş mihengine vur. Bu teraziye vur. Ve fikir mecralarında tecrübe et ve onu ilim ölçeğiyle tart feraset yani sezgi için belirlenmiş olan mantıki delillerin sana verdiği neticeyi o sıfat hakkında sezinle. Örneğin nefis sana der ki: Ramazan geldi. Vücudun zayıftır. Sana oruçlu olma sıfatı ile kıvam zarardır. Ve oruç tuttuğun zaman vücudun büsbütün zayıf düşer. Diğer farzları da eda edemezsin. Malum Ramazan ayı Yaz günlerine geldiğinde işte nefis bu fısıltıyı çok yapıyor Müslümanlara. Oo çok sıcak ya bu sıcakta da oruç mu tutulur? Hasta olursun sen şimdi hasta olursan işini yapamazsın. İşini yapamazsan çalışamazsın, para kazanamazsın, maaşını alamazsın, kirayı ödeyemezsin. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Tuzakları kuruyor. Bu görünüşte makul ve güzel görünür. Bu. Şimdi sen nefsin bu hükmünü şeriata ve akla ait apaçık delile tatbik edersen çirkin bulursun. Ve mesela nefse dersin ki o zaman Ey nefis ben şimdiye kadar her gün yedim içtim. Vücudum aynı zayıflık içindeydi. Ve yemek ve içmek bu zayıflığa çare bulamadı. Ve oruç büsbütün yemeği ve içmeyi terk olmayıp bir günlük bir meseledir. Ondan sonra iftar edip vücudu yeme ve içme ile takviye mümkündür. Özel olarak bende bir hastalık yoktur ki Bende bir hastalık yoktur ki Oruç tutmamak caiz olsun Hastalık olmadan Oruç tutmamak katî olarak Gelen habere aykırı bir harekettir Şeriatı aykırıdır Ve katî habere aykırı Her bir hareket ise isyandır. Bu sefer Allah'ın emrinden isyandır Öyle ise oruç tutmamak Benim için isyan demektir Aklı selim düşündüğü zaman Bu neticeye varır kişi Ve aynı şekilde örneğin Nefis der ki Vücudunu takviye için Şarap iç Çünkü dünya ve ahiret işleri Bu vücudun kuvvetiyle olmaktadır Ve şarabın faydası ise Kur'an'da geçmektedir Ve her ne kadar Hürmeti var ise de Zaruretler yasak olan şeyleri Yapılabilir kılar Genel kaidesince Senin için şeriat yönünden engelde yoktur Der nefis bazen, belki siz de şahit oluyorsunuz. Çevremizde bazı insanlara ben şahit oluyorum. Adam şarap içiyor Neymiş? Doktor tavsiye etmiş. Kalbe iyi geliyormuş. Damarları açıyormuş. Damarı açacak başka bir şey bulamadı mı? Yok mu? Allahu Teala başka bir şey yaratmadı mı? Bir tek şarap mı? Damarı açıyor yani. Kalbe iyi geliyor. Bu, işte nefsin bu tuzağına düşen insanlar. Bu haramı işliyorlar. Sen bu hükmü akli görüş menkibene vurur ve fikir mecralarında iyice araştırır ve onu ilim ölçüyle tartar da dersin ki ey nefis Hak Teala Hazretleri müminün 51'de temiz olanlardan yiyiniz buyurmakta ve şarap fenadır temiz değildir temizler arasında vücudu takviye edecek birçok faydalı yiyecekler vardır bundan dolayı şarap içmek benim için asla zaruri bir şey değildir ki mübah olsun Belki benim için şarap içmek isyandır. Çünkü kat'i haberler ile yasaklanmıştır. Şeriatta bu men edilmiştir. Kat'i kesin bir ortadadır. Ve her kat'i haber ile yasaklanmış olan şeyi işlemek isyandır. Öyleyse şarap içmek isyandır. Ve şarabın faydası her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de geçmekte ise de Bakara 219'da Kati haberiyle günahının faydasından daha büyük olduğu açıkça bildirilmiştir. Ve fenalığı daha büyük olan faydalı bir hususu tercih etmek, ahirette şiddetli azaba sebep olunduğundan elbette onun terk edilmesi daha iyidir. Bundan dolayı şarap içmekten vazgeçmek daha iyidir der akıl. İşte görülüyor ki nefsin hükümleri zahirde faydalı ve güzel görünür. Nefsin verdiği talimatlar. Fakat dikkatlice incelenirse onun tam tersi olan çirkin sonuçları ortaya çıkar. İşte nefsten gelen her bir sıfatı bu numunelere tatbik ederek düşün. Eğer bir hayrı takip eder ve kıyasın neticeleri hayırla neticelenirse onunla tahakkuk et ve zinetten Onları yap. Ve eğer dünya yönünden ve ahiret yönünden hayrın tersi olan şer ile neticelenirse... Sakın o sıfatla taakkuk etmeyip onu katlet ve imha et. İşte katledilmesi gereken sıfat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dünyanın sahte süslerinden sakınınız hadisi şerifinde bize tembih buyurduğu sıfattır. Dünyanın sahte süslerinden sakınınız. Hazraud-i Dimenni aslında fena bir çevrede yetişmiş güzel kadına söylenir ki dış görünüşü gayet güzel ve fakat batıni olan ahlakı gayet çirkindir. Dünya, dünya da bunun gibidir. Zahiri bezenip süslenmiş fakat batını pistir. Bu nedenle hadis-i şerifte dünyadan ve onun sahte süslerinden dolaylı anlatım olur. Böyle olunca herhangi bir şeyin aslı ve aslı ne esasta ise o şey kendi aslının o esasını takip eder ve ona döner. Yani başı hayır ise sonu da hayır olur. Çünkü hadi ismi hazretinden ulaşan bir sıfat bu aslının gerekleri ne ise onu ve mudil ismi hazretinden gelen bir sıfat da bu aslın gereklerini takip eder ve her birisi kendi aslına döner. Çünkü bu iki asıl bir diğerinin zıttıdır. Bundan dolayı birinin gerekleri ve esası da diğerinin zıttı olur. Ve iki zıt bir arada olmaz. Kaidesince onlardan çıkan hallerden hiçbirisi diğerine dönmez. Yine kendi aslına gider. Burada yine bir parantez açmak istiyorum bu hadis-i alakalı. Dünyanın sahte süslerinden sakınınız buyurmakta, buyurmakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu aynı anlama gelen Mesela e, Sel sularının getirdiği yeşilliklerden Sakınınız Bir hadis-i şerifi daha Bunu Muhittin İbn Arabi Hazretleri Fütah ı dile getirir Sel sularının getirdiği yeşilliklerden sakınınız Yine Aynı anlamı ihtiva eden kö e, Kötü yerde bitmiş Güzel cariyeden sakınınız Buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Şimdi bunları nasıl anlamamız lazım Günümüzde yeri geldi bunu da izah edelim sosyal medya gayet yaygınlaştı artık insanlar bu sosyal medya üzerinden işte e, facebook üzerinden bir takım yazılar yazıyor paylaşıyor birbirlerine haberleşiyor haberler okuyor veya işte e, yazılı basın görsel basın neyse kitaplar yazılıyor insanlar hakikate dair bir takım sözleri gayrimüslimlerin ağzından çıkmış sözleri alıyorlar bunları bu sosyal medyada olsun veya işte eserlerde olsun, kitaplarda olsun getiriyorlar, yapıştırıyorlar. Koyuyorlar. Kim söylemiş? İşte falanca söylemiş. O, o şu misal. O çok yaygın. Ee, onun sözünü alıyorlar, koyuyorlar. Şimdi bu hakikate dair bir söz çıkmış olabilir bunun dilinden. Evet. Hak gerçekten hakikate dair bir söz çıkmış olabilir. Ama hakikate dair bizim baş tacımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözleri varken, hadis-i şerifler varken, değil mi? Ehlullah'ın onun yolundan gelmiş varislerinin sözleri varken, onlar bu sözleri ilahi keşif üzerine Allahu Teala'nın bildirmesiyle almış ve söylemişken, hiçbir şek şüphe yokken, sapma yokken, bunlar bu durum varken biz niye bunları kullanıyoruz da gidip bir gayrimüslimin onun bunun şunu bir felsefecinin bir düşünürün bir fikir adamının sözünü alıyoruz bir dini meseleyi izah edecekken bir hakikati izah edecekken onların sözlerini kullanıyoruz bu yanlış şeyler i̇şte bu hadis işte burada bence burada yerine oturuyor yani sel sularının getirdiği yeşilliklerden sakınınız kötü yerde bitmiş güzel cariyeden sakınınız güzel cariye gibi gözüküyor bu söz hakikate dair bir söz ama aslı kötü yerde bitti nereden çıkıyor bu İslam düşmanının bir gayrimüslimin Dilinden dökülmüş Bu sefer sen bu sözü kullandığında inancı itikadı zayıf olan bir Müslüman Kardeşimiz ona karşı sempati besliyor Ha bu kimin sözüymüş Falancanın sözüymüş Falanca felsefecinin, düşünürün, fikir adamının Adam gayrimüslim Başka sözlerinde belki İslam'ı kınayan İslam'a hakaret eden sözleri var e, Bu e, inancı itikadı zayıf olan Müslüman Kardeşimiz bu sefer ona karşı bir sempati besliyor Ha ne güzel sözler söylemişler bak burada da paylaşıldı. Bu, bu adamından ben işte eserlerini alayım, kitaplarını okuyayım. Onun sözleriyle amel etmeye başlıyor bu sefer. Derken ne oluyor? Zaten inancı zayıf, itikadı zayıf. Kayıyor öbür tarafa. İtikat komple gidiyor ondan sonra. Allah muhafaza, imandan çıkıyor. Onun için bu tarz örnekler verirken, dinimizde hakikati anlatırken veya herhangi bir meselede ne olursa olsun bir hakikati dile getirirken Resulullah Efendimizin hadisi şerifinden örnekler vererek Ehlullah'ın bu konudaki Sözlerinden örnekler vererek Bu meseleleri izah edelim ki O şekilde örnek olalım Güzel örnek olalım bu dinleyici kitlesine Ya da işte takipçilerimize Bunu da dikkatinizi Çekiyorum <gülüyor> Dinleyici kardeşlerimizin de dikkatini çekiyorum Bu mühim bir mesele Bu tuzaklara düşmeyelim Bu Belki de bazen kasıtlı olarak bilinçli olarak Bazı çevrelerin yaptığı bir oyun Tezgah malum Türkiye'miz üzerinde Her cihetten oyun oynanmakta Her cihetten Ekonomik, siyasi, her cihetten oyun oynandığı gibi bu cihetten de oyun oynanıyor. Belki din adına, din adamı kisvesinde ya da din düşünürü, dini konuda işte ilahiyatçı kisvesinde maalesef ülkemizde de bir takım insanlar var ki dini bozmak, yozlaştırmak, insanların itikadını bozmak için bu şekilde bir takım izahatlarda da bulunabiliyorlar. Buna karşı da uyanık olmak lazım. Devam ediyoruz. Ey Hakk'ın halifesi olan ruh! <gülüyor> Şerefli ve ruhani olan zatını nefsani tesirlerden koru ve zatının kıymetini bil. Çünkü onu halife kılan Hak Subhanehu ve Teala Hazretleri onu kendi cemalini müşahede için vücuda getirmiştir. Kendi cemalini müşahede için vücuda getirmiştir. İnsanı niye yarattı allah Teala? Halife olarak yarattı. Beni bilsin, tanısın dedi değil mi? Ve onun Kesafet alemine bağlantısı ve cisme olan ve bir esasa dayanmayan irtibatı vücut mertebelerinin hepsinde ilahi işlerin açığa çıkması ve bariz olması içindir. Bundan dolayı onun vücuda getirilmesinden olan ilahi murat celah ve isticladır. Ve celah mutlak vücudun bütün ilahi ve varlıksal işlerde ezelen ve ebeden zuhurudur. Ve da Mutlak vücudun kendisini bu işler dolayısıyla müşahede edişidir. Böyle olunca mümkün olduğu kadar ayakta ve otururken ve harekette ve sükunda ve bütün fiillerinde, bütün fiillerinden buna benzeyen şeylerde zatını ancak ulvi ilahi işte tasarruf et. Hep Allah'ın emirlerini gözeterek tasarruf et zatını. Yoksa süfli ilahi işte tasarruf etme. Ve süfli ilahi iş nefsani iştir. Bundan dolayı nefsani hükümler ile değil ruhani hükümler ile tahkuk edici ol. Çünkü şerefli zatın heva emirine kapılmış olan nikahlı eşin olan nefse meyletmekten ve onun rengine boyanmaktan kaçınınca asli saflığı ve temizliği sebebiyle ulvi ilahi işi yani ulvi olan ruhani hükümleri kabul eder. Ne dedi Muhattin İbni Hazretleri? ruh, allah Teala ruhu halife vücut ülkesine. Ona da dedi nefsi nikahladı. Nefs ruhun nikahlı eşidir. Ama ne dedi? Heva emiri diye vücutta bir de heva emiri vardır ki bu heva emiri bu ruhun nikahlı eşi olan nefsi aldatıp onu kendine çekmeye kendi yoluna çekmeye ve aldatmaya gayret etmektedir dedi. İşte burada bütün mücadele budur dedi. Burada Ruhun da veziri olan akıl bu durumu görür Vezire yani sultana, ruha bu durumu anlatır Gerekli tedbirleri alıp Hevanın e, oyunlarından, tezgahlarından nefsi korumaya çalışır dedi Öyle ifade etmişti daha önceki sohbetlerimizde Nitekim Kehf suresinde hikaye buyrulan Musa ve Hızır aleyhisselam hakkında kıssasında Cenabı ı Hızır yaptığı işleri Süfli nefsani işten yapmadığını beyan eder yani Kehf 82'de ben onu kendi emrimden işlemedim buyurur Hızır Aleyhisselam. Ve aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam'ın Saffat 88-89 Yıldızlara bir bakış bakıp da ben hastayım dediği Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Bunu hemen kısaca dinleyici kardeşlerimize bilgiler olmaları için Hz. Musa ile Hz. Hızır'ın arkadaşlığında biliyorsunuz Hızır Aleyhisselam sen bana sabredemezsin demesine rağmen ben sabredeceğim demişti sabrederim demişti arkadaşlık yapıp hikmetleri ondan öğrenmek istemişti bir takım bilmediği ilimleri ama bu arkadaşlığında Hızır Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bir gemiyi delme olayı vardı kendilerini ücretsiz olarak bir tarafa taşıyan gemi sahiplerine rağmen bu iyilik yapmalarına rağmen gemiyi delmişti iki bir çocuğa Tokat atıp öldürmüştü Hızır Aleyhisselam. 3, taşlanarak çıkarıldıkları köyden, kovularak çıkarıldıkları köyden çıkarken bir yıkılmakta olan bir evi tamir edip inşa etmişti ve buna hepsinde de itiraz etmişti Musa Aleyhisselam. İşte burada Hızır Aleyhisselam da demişti ki ayette belirtildiği gibi ben onu kendi emrimden işlemedim. Hızır Aleyhisselam Allahu Teala'nın iradesine bakıyordu. Daha önceki sohbetlerimizde de dile getirdik Allahu Teala'nın bir iradesi vardır bir de emri vardır. Emir şeriat demektir. Musa Aleyhisselam nübüvveti nedeniyle ve risaleti nedeniyle peygamber olması hasebiyle Allahu Teala'nın emrine bakar. Şeriata bakar yani. Şeriatı gözetmek zorundadır. Çünkü öyle onunla görevlidir. Ama Hızır Aleyhisselam Allahu Teala'nın iradesine baktı. Yani levh-i mahfuzda yazılmış olan meselenin hikmetine göre hareket etti. Ve burada belirttiği gibi ben onu kendi emrimden işlemedim dedi. Yani Allah'tan aldığım bir ilimle, bir bilgiyle yaptım ben bunları dedi. Burada Musa Aleyhisselam muhalefet etmişti. Buna atıf yapıyor. Yine Hazreti İbrahim yıldızlara bakarak ben hastayım demişti. Burada hani e, tıklara tapmak için Hazreti İbrahim'i de kavmayı yanında götürmek istediğinde o kutlara, o bayram, kendi bayramlarında kutlara tapmak için götürmek istediğinde ben hastayım. Yani bende bir bulaşıcı hastalık var. Ben de sizinle beraber gelirsem bu hastalık size de bulaşır. Mahiyetinde söyledi ben hastayım diye. O zaman o hastayım deyince de Hz. İbrahim yanlarında götürmediler. Ondan sonra da Kabe'deki kutları kırdı Hz. İbrahim. Biliyorsunuz parçaladı. Ondan sonra da büyük kutun üstüne de baltayı astı. Geldikleri zaman bunu kim yaptı dedikleri zaman onu büyüklerinden sorun dedi yani bu, bu ilahlarınızın büyüklerinden sorun manasında bir söz kullandı Muhtin İbn Hazretleri burada aslında Hz. İbrahim onu büyüğünden sorun ilahlarınızın büyüğünden sorun derken aslında Hz. İbrahim Allah'ı kastetmişti diyor burada bir yalan söz kullanmadı ama burada bir şey yaptı oyun yaptı yani onlar da güya büyüklükten sorun anlamını çıkarttılar devam ediyoruz bunu da böyle hatırlatmış olduk Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. O Hazret'in bu sözü ise hevadan söz söylemez. Necim 3. Ayet-i Kerimesi gereğince heva emirinin nefse aktardığı bir şey olmayıp Necim 4. Ona sadece vahyolunan vahidir. Ayet-i Kerimesi kriterine göre nebilere has olan ulvi, ilahi işten bir tasarruf idi bu yapılan iş. Şimdi ey halife, mülkün olan cisimde bir işi yapacağın zaman yardımcın olan akıl ile istişare et. Evet bir işe kalkışacağın zaman mutlaka aklınla istişare et. <gülüyor> Onunla istişare etmezden önce işi yapmaktan sakın. Acele etme bir işe kalkışma. Önce bir aklen bir meseleyi ölç bir tart. Çünkü senin akıl ile istişarede bulunan onun kalbinde sana karşı onun dostluğunu tespit eder. Ve dostluğun sabitliğinden şefkat oluşur. Aklılla istişare ettiğin zaman aklın da dostluğunu kazanmış olursun diyor. Nasıl ki biz de bir iş yapacağımız zaman sevdiğimiz insanla gideriz bir istişare yaparız değil mi? Ya ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu konuda bir bilgin var mı? Varsa bana bir söyle. Böyle böyle yapmak mı doğru olur? Nasıl olur? Dediğin zaman o arkadaşımızın, kardeşimizin gönlünü almış oluruz. Bize daha bir sıcaklığı artar. Bak benimle de istişare etti diye düşünür. Aynı şekilde diyor aklınla da istişare et ki aklın sempatisini ve yakınlığını kazan. Dostluğunu kazan ve dostluğun sabitliğinden şefkat oluşur ve şefkat nasihati gerektirir. Ve nasihat adalete sebep olur. Nasihat adalete sebep olur. Ve mülkün devamlılığı adalet ile olur. Bakın hepsi birbirine bağlı. Çünkü işlerin idaresinde vasatın üstünde aşırıya kaçmak ve vasatın altında kalmak intizamı bozar ve idarenin intizamı ancak işlerde itidal ile gerçekleşir. İşte cisim mülkünde halife olan ruhun idaresi bu şekilde olduğu gibi zahir hükümette kulların işlerini çevirmeye me'mur olan imamın sıfatları ve hallerinin de aynen böyle olması lazımdır. Ne dedik biz bu kitaba başlarken? Bu kitabı biz vücut ülkemizi idare etmekteki tüm incelikleri öğrenmek için okuyacağız. Nefis terbiyesi ve teskilesini nasıl yapmamız gerektiğinde. Ancak bu kitabı zahiri idareciler de okuması lazım. Çok büyük faydalar elde eder dedik. Mahiyetinde çalışanı olan, fabrikası olan, fabrikater olan, işçiler çalıştıran, e, valiler olan, kaymakamlar, belediye başkanları, devlet yöneticileri hepsi bu kitabı okursa mahiyetini, tabirisini nasıl yönetmesi gerektiğine dair birçok güzel faydalı ilimler elde eder. Çünkü Mutin İbn Arabi Hazretleri başlangıçta öyle demişti bu şekilde davranırsan bu ilimleri tavsiyemiz üzerine hareket edersen çok büyük hayırlar ve nimetler elde edersin demişti mahiyetinin yönetimi hakkında evet aksi halde o imam helak olur evet yönetici bu şekilde itidal üzere hareket etmezse akıl bile hareket etmezse helak olur yani imamlık makamı hükümsüz olur o imam artık sayılmaz mahiyetindekiler tarafından sözü geçmez ve imamlık makamında kaldıkça mülkünü harap ve idaresi altındakileri helak eder. Israr ederse bu imamlık makamında kalmaya. O zaman harap eder, helak eder. Adaletten ayrılan hükümet reislerinin gerek kendilerinin ve gerek tebaalarının maddi ve manevi helaklarının eski tarihlerde yüzlerce örneği vardır. Eski tarihte de var, yakın tarihte de var değil mi? Adaletten ayrılan bir devlet başkanları da devletinin helak olmasına sebep oluyor. Evet, bu hafta burada noktalandıralım inşallah. Yeni bir konu başlıyor bu uzun. Yarım kalmasın. Amin. El uzu billahi minash-şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar. <gülüyor> Allahumme afirliveli validayya ve limunina ve lil mu'minati al-ahya'i minkum el-ammat. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin al-Fatihi lima uliqa wal Hatimi lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila sirati kem ve ala alihi haqq kadrihi ve miktarihi al azim Subhanal ladzi yarani subhanal ladzi mekani ya la mu mekani Subhanal Esselatü ve selamü aleike ya Rasulullah, esselatü ve selamü aleike ya Habib Allah, esselatü ve selamü aleike ya Sıdd al-Abdin ve al-Akhirin ve aleina jma'in. Subhan Rabbike Rabbi al-İzzet. Ama yasupon ve selamun alal Mursalin. Ve alhamdulillah Rabb